Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalarda bir hafta aralıktan sonra tekrar karşınızdayım. Futbol dünyası yine şikeyi konuşuyor, şike davasını konuşuyor. Şubat ayında, 14 Şubat'ta başlayan şike davasında e, 9. duruşma pazartesi görüldü. Dün de 10. duruşma yapıldı. Yarın devam edilecek. Cuma günü tekrar e, tahliye talepleri değerlendirilecek. Herkes heyecanla sonucu bekliyor. Özellikle sanık yakınları, Fenerbahçe kulübü yöneticileri, taraftarları Cuma'ya kitlenmiş. Ama ondan öncesi Perşembe'de de Futbol severler kitlendi diyebiliriz. Çünkü Aziz Yıldırım Perşembe günü e, çok önemli açıklamalar yapacağını söyledi. Bunu daha önce de Aziz Yıldırım söyledi defalarca. Ama açıkçası böyle işte Türk futbol sistemini yeniden kurgulayacak, yerle bir edecek bir fırsat sunuza konuşmayı henüz yapmış değil. Dilerseniz önce bir pazartesiye dönelim. Pazartesi günü e, Tutuksuz sanıkların ifadeleri alındı, savunmaları alındı. 93 sanıklı bir dava, şike davası. İki ayrı örgüt olduğu iddia ediliyor. Birincisi Olgun Peker liderliğindeki silahlı çete örgütü. Diğeri Aziz Yıldırım liderliğindeki silahsız menfaat örgütü, çete örgütü o da. Bu 93 sanığın 16'sı bahsetmiştim tutuklu. Aziz Yıldırım, Tamer Kovan, İlhan Ekşioğlu, Olgun Peker gibi isimler var. Mecnun Ot Yakmaz, Bülent Uygun gibi isimler ise daha önce tahliye olmuşlardı. Pazartesi başlayan tutuksuz sanıkların savunmalarında bir kere yazılı savunmalarını vermişler. Bir de sözlü olarak kısa kısa savunmalar yaptılar. Toplam 2 günde toplam 30 tutuksuz sanık ifade verdi. Kimisinin 10 saniye sürdü, kimisinin 15-20 dakika sürdü. Bir sanık ifadesini verdikten sonra avukatı da kısa bir toparlama yapıyor. E, müvekkilinin boşluk bıraktığı ya da yanlış anlamalara sebep olduğunu düşündüğü konularda bir açıklama getiriyor. Ve nihayetinde bir takım taleplerde bulunuyor. Tahliye, beraat ya da işte duruşmalara katılma mecburiyetinin olmaması. Çünkü... Mesela bu hafta bütün duruşmalara katılırsa bir kişi dört gün bütün mesaisini buna ayıracak. Pazartesi Aziz Yıldırım söz aldı ve bir çağrıda bulundu. Yani bu şike davasında neden sadece sanki biz yargılanıyormuşuz gibi bir hava estiriliyor, bir algı oluşturuluyor. Herkes namuslu bir biz mi namusuz olduk dedi. Şimdi e, bunlar çarpıcı açıklamalar ama aynı zamanda da bir şeyin de itirafı gibi oluyor. Ya herkes namussuz aslında. Ya da herkes ne kadar temizse biz de o kadar temiziz demeye getiriyor Aziz Yıldırım. Doğrudur doğrudur da. Şimdi Aziz Yıldırım e, bir şeyler bildiğini söylüyor. Gerekirse şahitler gösteririm diyor. Ama yani hakikaten konuşması lazım. Bugün değilse ne zaman konuşacak Aziz Yıldırım? Yani 3 Temmuz'dan beri tutuklu öyle ya da böyle. İşte Mart'ı da devirdik. Bu kadar bedel ödemiş bir ismin bunun karşılığında hakikaten tarih yazması lazım. Yani yaklaşık 15 yıldır başkan olarak yer aldığı bu futbol dünyasında bütün taşları yerine oynatması gerekiyor. Madem bu düzen değişecek. O zaman bunu hakikaten şu anda Aziz Yıldırım'ın dışında yapabilecek kimse yok. Aziz Yıldırım bunu yaparsa kendi taraftarlarından da destek alır. Fenerbahçe hakikaten bu süre içerisinde küme düşmeyi ya da düşmemeyi aştı bence. Yani onların derdi küme düşüp düşmemek meselesi değil. Onlar e, bunu bir onur davası yaptılar. Bu herkesin başına gelse herkes de bunu böyle görür. O halde madem Fenerbahçeliler bu bize yapılmış bir komplodur. Sadece bizim üzerimizden bir şeyler yapıyorlar diyorlarsa o zaman hakikaten çıkıp her şeyi anlatmaları lazım. Biz de fotoğrafın tamamını görelim ve yanlarında olalım. Aksi halde ee, çıkıp teknik savunma yapılabilir. Sadece iddianameye bağlı kalınarak bazı savunmalar yapılabilir. Ve aklına bilirsiniz. Bu mesele değil. Ha denilebilir de e, bu yeterliyse zaten diğer konulara hiç girmeye gerek yok. Ama ben e, onların kurduğu mantıkla yola çıkıyorum. Çünkü Fenerbahçe Camiası savunmalarında da bu var bu ton. Bu bir kulübe karşı belli bir kesimin yaptığı bir operasyon. O halde gelin oyunu bozun. Oyunu bozun. Az Yıldırım çeşitli defalar bunun işaretlerini verdi. Konuşacağım, konuşursam Türkiye sarsılır dedi. Bence artık konuşmalı. Bence artık konuşmalı. Çünkü gördüğüm kadarıyla Başbakan bile OYFA kongresinde Platini ile görüştükten sonra ve kongre sırasında efendim kişilerle kurumları ayıralım diyorsa az yıldırım konuşmalı. Çünkü henüz yargının vermediği bir hüküm sanki öyle verilecekmiş gibi dinlendiriliyor. Yani gönülü şunu istiyor. Başbakan benim mahkemelerim, benim yargım henüz bir karar vermedi. Spor yargısı kendi sürecini işletebilir ama ortada henüz yargımın verdiği bir karar yok. O yüzden de kişileri ya da kurumları ayırın demem anlamsız. Yargı kararını verir. Yargı kişileri bir takım suç, yargı bir hükümde bulunursa, kesinleşirse Ondan sonra bakarız. Demek başka bir şey. Henüz yargının hüküm vermediği bir ortamda kişilerle kurumları ayırın dediğiniz zaman siz başbakan olarak bir kanaat bildirmiş oluyorsunuz. Bu bence hoş değil. Dilerseniz bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Sevilme şelen, sevme yanarsın Bir sarı saçı okşar kanarsın O bir gölgedir, varlık sanırsın Bir sarı saçı okşar kanarsın O bir gölgedir, varlık sanırsın Sevil ve sevme Altyazı Se solar sevil de sevme ağlama ağlat yoksa zehir olur bu tatlı hayat sevil de sevme ağlama ağlat yoksa zehir olur bu tatlı hayat yoksa zehir Ben Kenan Başaran. Radyo Havandasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Şirke davasını konuşmaya devam ediyoruz. Salı günü 10. duruşmada yine Aziz Yıldırım damga vurdu. Tabi diğer tutuksuz sanıklar şunu söyleyeyim. Tahliye oldukları için ya da daha da tutuksuz yargılandıkları için çok fazla savunmalarını ince ince yapmış değiller. Yani Yazılı savunmaları vermiş avukatlar. Onlar da işte orada birçoğu iddianamesini bile okumamış. Kendi hakkındaki suçlamaları bile çoğu bilmiyor. Ben suçlamaları reddediyorum diyor. Bir iki soru olursa onlara cevaplayıp geçiyorlar. Asılı gene gazeteciler açısından tırnak içinde ekmek hep Az Yıldırım'ın ağzından çıkıyor. Çünkü Az Yıldırım hakikaten böyle bazen bir Mahkeme başkanını falan unutuyor. Olaylara müdahale ediyor. Sonra mahkeme başkanının devreye girmesiyle toparlanıyor. kendisince yani yanlış bir şeyler söylendiğini düşündüğünde anında müdahale ediyor. Öyle değil böyledir diye. Salı günü de Aziz Yıldırım e, Trabzonspor'a çağrıda bulundu işte. Ya dedi bu davada Trabzon'la ilgili bir şey oldu Bir iki cümle konuşuluyor geçiliyor. Oysa ki yani onlar da yargılanıyor. Trabzonlar böyle yazılı savunma falan veriyorlar. Gelsinler burada konuşalım. Yüz yüze hesaplaşalım. Türk sporu yargılanacaksa ben dedi şahitler de ortaya koyacağım. Evet bakalım. Yani böyle olmalı mı bilmiyorum. Elbette ki Trabzon kanadı bu davada e, kendini pek muhatap olarak görmüyor. Onlar etik kurulundan bize herhangi bir suçlama çıkmadı diyorlar. Hiç kimse tutuklanmadı bizde. O yüzden de biz e, niye bu toplara girelim diyebiliyorlar. Onlar da stratejilerini bunun üzerine kuruyor. Fenerbahçe onları davanın içine çekmeye çalışıyor. Zaman zaman Galatasaray'ı da çekmeye çalışıyor. Aslında bütün Türk futbolunu çekmeye çalışıyor. Çalışmasın, çeksin. Ama bunu hani onlar da şunu şunu yapmıştan ziyade bir bize bu oyunun Türkiye'de nasıl, ne şekilde oynandığını kendilerini de içine katarak anlasınlar istiyorum ben. Böyle olursa bu mahkeme en azından bize böyle bir fırsat sunacağı için faydalı olacak. Hakikaten ve bu tutuksuz yargılansın bu insanlar. Yani bu mahkeme Türk futbolunun yeniden yapılanması için bir platform olsun. Kişiler tahliye olsunlar ve o şekilde yargılamalar devam etsin. Tutuklu olmalarına gerek yok. Bugün tahliye olanların birçoğu işte görüldüğü gibi davalarına gelip gidiyorlar. Kimse kaçmıyor, kimse etmiyor. Çünkü zaten delili şu, bu toplanmış. Elbette buna da hüküm verecek olan yargıdır. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Biz sadece bugüne kadarki işte edindiğimiz bilgiler, işte az buçuk yasallardan bir şey anlıyorsak. Hani şunu düşünüyoruz, e, bu insanlar bir ceza alsa bile zaten yatmaları gereken mapuslu yattılar. Hani daha tabii ki nihai karar sahada hakim ise burada da hakimin. Şirke davasına e, dediğim gibi yarın devam edilecek. Yarın Aziz Yıldırım'ın e, söz alıp savunmasında eksik kalan bölümleri tamamlaması bekleniyor. Çünkü daha önce hakim kendisi söz vermişti. E zaman kalırsa ileriki duruşmalarda ben e, sizin e, savunmanızın bir kısmını daha yapmanıza imkan tanıyacağım. Aziz Yıldırım o yüzden bazı maçları tekrar e, yorumlayacak. Belki bunların dışına çıkıp sistem eleştirisi getirirse daha hayırlı da olabilir. E, bir sürpriz yarın Tahliye talepleri alınır mı, sonuçlandırılır mı bilinmez ama e, muhtemelen Cuma'ya kalacak. Cuma günü e, tahliye talepleri alınacak ve bir kez daha karar verilecek. Tabii avukatlara soruyoruz bir tahliye bekliyor musunuz? Onlar beklenti oluşturmamak adına, hayal kırıklığı oluşmasın sonrasında diye e, pek bir şey söylemiyorlar. Diğer yandan insanlar, taraftarlar, bazı gazeteciler de hani tahliye bekliyor. Çünkü 1. geçen ay 7 tahliyeden sonra suç vasfının değişme ihtimali göz önüne alınarak tahliyeler olduğu için bunun davanın bütünle yansıacağı da düşün Böyle yorumlar yapmıştık. E, o halde işte 16 kişi daha yargılanıyor. Belki hepsi, belki büyük çoğunluğu bu cuma tahliye olabilir. Çünkü tutuksuz sanıkların da birçoğunun ifadesi alındığı için hatta hemen hemen hepsini alacağı için o güne kadar e, pekala tahliyeler gelebilir. Evet e, son bir ara veriyoruz. Orada da biraz yeşil sahada ne oldu bitti geçen hafta toparlayıp bağlayalım.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 İklim değişir, ak deniz olur, gülümse. Belki şehre bir film girir, bir güzel orman olur, yazılarda iklim değişir, ak deniz olur, gülümse.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 İklim değişir, ak deniz olur, gülümse. hadi gülümse bulutlar gitsin. Yoksa ben nasıl yenileneceğim hadi gülümse. Sazlarım vardı hırmaklarım vardı. Çakıl taşlarım vardı benim.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 Güzel orman olur yazılarda iklim değişir Akdeniz olur gülümse. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız, paslaşmalarda son bölümdeyiz, finaldeyiz. Futbolda ne oluyor, yeşil sahada ne oluyor? Türkiye Futbol Federasyonu, efendim, play-off'un nasıl oynanacağını açıkladı. Daha doğrusu süper final, adını süper final yaptılar. Makyaja devam, allayı pullamaya devam, marka yaratmaya devam. Süper Bowl vardır bu, Amerikan futbolunun süper finalidir işte. Müthiş bir ekonomi oluşturuyor etrafında. Müthiş rekor seyirci toplar vesaire vesaire. Biz de şimdi onu Türkiye'de futbolda yapmaya çalışacağız. Ayak futbolunda. Evet. 14 Nisan'da, Nisan'ın ortasında başlayacak ve Mayıs'ın ortasında bir aya yayılmış bir şekilde. Bu e, süper final periyodu bitecek. Dört büyükler e, finali olacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ya da Trabzon-Beşiktaş sonunda nasıl şekilleneceğini göreceğiz. Ama ilk iki kesin Galatasaray Fenerbahçe. Şu şekilde gidilirse playoff'a bu bir Galatasaray-Fenerbahçe finali olacak. Trabzon ve Beşiktaş her de ilk maçlarda puan kaybederlerse bu e, yarışta tamamen sportif amaçla geri alacaklar. Ben Fenerbahçe şu anda pek iyi değil. Ama playoff'ta biraz toparlanabilirse Galatasaray'ı tedirgin edebilir diye düşünüyorum. Galatasaray normal sezonu lider bitirdiği için eski düzene göre şampiyon oldu. Ve de Kadıköy'deki bir 2-0'dan 2-2'ye getirip bunu sağladığı için Oldukça büyük kutlamalar olmasa da coşkulu kutlamalar yaptı. Ama onun takım üzerinde biraz negatif bir etki yarattığını gördüm. Bir dizginlerden boşalma durumu var. İşte Türkiye Kupası'nda arkasından da ligde sekte uğradılar. Trabzonsporla normal şartlarda yine bilirlerdi Trabzon'u. Ama bu erken hava biraz erken bahar gibi oldu Galatasaray'da. Trabzon'la arayanlar 1-1 berabere kaldılar. Son 10 dakikaya dakika kadar 1-0 yeniktiler. Eee beraber beraberliği sağladılar. Bu arada Burak e, Yılmaz 31. golünü de atarak Trabzonspor tarihinin en çok gol atan futbolcusu unvanına sahip olan Fatih Tekke'yi yakaladı. Bundan sonra bir gol atarsa rekor ona geçecek Trabzonspor tarihi açısından. Diğer yandan Fenerbahçe kadınların izlediği, çocukların izlediği maçta sadece 42.900 küsür kişi vardı. kadın da çocuk vardı. Bursaspor'u 1-0 yendi. Tek şut, tek gol. Gerisi tamamen Bursa'nın oynadığı Fener'in kazandığı bir maç oldu. Aykut Kocaman kazandıkça sorun, sorun yok diyor. Belki bu süreçte buna ihtiyaçları var. İyi futbol vesaire beklemek anlamsız. Fenerbahçe'den ama dediği gibi kazanırsa sorun yok. Ama kazanmaya da bilirler her zaman. E, Playoff'ta bu kadar e, yetmeyebilir onlara. Beşiktaş ne yapıyor? Beşiktaş ununu sermiş, eleni elemiş. Hani deseler ki ya size bir Avrupa bileti verelim. E, gitmeyin. Playoff'a. Belki buna bir razı gelecekler. Başkanını seçti. Beşiktaş'ta konuşulması gereken bu. Fikret Orman. 2004'de aday olup kaybetmişti Yıldırım Demirören'e. İşte bu sefer Yıldırım Demirören kendi istediği çekilmesinden sonra Beşiktaş'ın başkanı seçildi. Ağır bir borç yüküyle kulübü devraldı. Takım sahada dökülüyor. Beşiktaş her anlamda her anlamda yeniden yapılanmak zorunda. Bütçesini düzeltmek zorunda. Takımını düzeltmek zorunda. Uzun vadeli planlar yapmak zorunda. Hem sahada hem Kasada. Aksi Fikret Orman için bir güzel orman olur. İklim değişir. Akdeniz olur. Diyemeyeceğiz. Bu camianın büyük desteğiyle başkan seçildi. En azından kongreye katılanlar yaklaşık işte 4600 civarında kişi katıldı Kongre ve bunun 4000 küsür oyunu Fikret Orman aldı. Kısa bir sürede en azından iyi bir ışık verirse bir sonraki dönemde de başkanlığı sürdürür. Beşiktaş'a faydalı olabilir. Göreceğiz. İyi bir yönetim kurulu kurup kurmadığını göreceğiz. Uyumlu olmaları şart. Aksi halde bu süreci atlatamazlar. Beşiktaş da Yeşil sahada 1-0 geriye düştü. Daha sonra 2-1 öne geçti. Mücadelede Büyükşehir Belediyespor'la olimpiyatta 2-2 beraber kaldı ve Galatasaray'ın puan kaybetti. Haftada bir nebze olsun farkı indirmeyi başaramadı. Artık playoff'a sadece bu farklı atmosferi tatmak için gidiyor diyebiliriz. Beşiktaş'ın çünkü şampiyon olması mucize. Yani hem Galatasaray kaybedecek hem Fenerbahçe kaybedecek. Dörtlü bir yapıda bu çok zor. Ee, çok zor. Bir takım kaybederken diğeri mutlaka kazanacaktır. Ee, Beşiktaş en fazla playoff'tan bir Avrupa bileti çıkartabilirse bu playoff sürecinden o kadar kötü geçen bir sezondan bir şey çıkartmış olur. Evet Trabzon'da Galatasaray ile beraber kalarak son 10 dakikada o golü yemeseydi belki moral motivasyonla Fenerbahçe maçına da çıkacak. Oradan da belki galibiyet, galibiyetle çıkıp playoff'a değişik bir havada girebilirdi. Ama olmadı onlar açısından. Ege takımlarından Muaf birlik izleyeceğiz gelecek sezon büyük ihtimalle. Çünkü Süper Lig'deki tek Ege temsilcisi Manisa Spor'da küme düştü. Maalesef çok enteresan. Ligin ilk yarısında zirveye oynayacak bir takım. ikinci yarısında küme düşüyor. Manisa Spor bunu daha önce de yaşamıştı. Samsun Spor kaldı direnen son olarak. Bakalım son iki haftada onlar ne yapacak. Ankara gücü daha önce düşmüştü. Kenan Başaran Radyo Havanda paslaşmalarda sizlerle birlikte oldu. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.